En'am Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamdolsun o gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Kafir olanlar bunca ayet ve delillerin zuhurundan sonra bunları veya bunlardan bir kısmını hala Rableriyle denk tutuyorlar. O sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını hükmü takdir edendir. Bir de onun katında malum başka bir ecel vardır. Ey kafirler! Bunu bilip durduktan sonra da hala bazı hakkında şüphe edersiniz ha. O göklerde de, yerde de, ibadete müstahak olan Allah'tır. Sizin içinizi de bilir O, dışınızı da. Hayır ve şer ne kazanacağınızı da bilir O. Onlara, Mekkelilere Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Onlar ille bundan yüz çeviricidirler. İşte onlar hak olan Kur'an'ı kendilerine gelince yalanlamışlardır. Fakat yakında onlara ne ile alay etmekte olduklarının müthiş haberleri gelecektir. Biz Kendilerinden evvel nice nesilleri helak ettik. Görmediler mi? Ey Mekkeliler! Biz onlara yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları verdik. Gökten üstlerine bol bol yağmurlar gönderdik. Evlerinin altlarından akar ırmaklar yaptık da günahları yüzünden yine onları yok edip arkalarından başka nesiller peyda ettik. Habibim! ''Eğer sana kağıt içinde yazılı bir kitap göndermiş olsaydık da, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı o küfredenler, yine behemhal bu apaçık bir büyüden başkası değildir.'' derlerdi. Ona, ''Peygambere bizim de görebileceğimiz bir melek göndermeli değil miydi?'' dediler. ''Eğer biz öyle bir melek gönderseydik, elbette helakleri işi bitirilmiş olur.'' Sonra tevbe etmeleri de beklenmez. Kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer onu, peygamberi bir melek yapsaydık, onu o meleği de herhalde bir adam suretinde gösterir ve herhalde onları yine düşmekte oldukları şüpheye düşürürdük. Habibim, andolsun Senden evvelki peygamberlerle istihza, alay edildi de eğlenmekte oldukları şeyler yani hak içlerinden o maskaralık edenleri çepeçevre verdi. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da bakın ki peygamberleri yalanlayanların sonu nice olmuştur. De ki, göklerde ve yerde olan her şey kimin? De ki, Allah'ındır. O rahmeti kendi üstüne yazmıştır hepinizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününe götürüp toplayacaktır. Nefislerini sen büyük ziyanı uğratanlar yok mu? İşte iman etmeyecek olanlar onlardı. Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey onundur. O hakkıyla işitendir, gerçek bilendir. De ki, gökleri yeri yoktan var eden ki o yedirip Besliyor. Kendisi yedirilip beslenmiyor ve bundan münezzeh bulunuyor. Allah'tan başkasını mı ilah edinecekmişim ben? De ki, bana hakikaten Müslüman olanların birincisi olmaklığım emredildi. Sakın Allah'a eş tutanlardan olma denildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından elbette korkarım. O gün. Kim azaptan döndürülür, kurtarılırsa muhakkak ki Allah onu esirgemiştir. Apaçık kurtuluş ve saadet de işte budur. Eğer Allah sana bir bela dokundurursa, onu kendisinden başka hiçbir giderici yoktur. Eğer sana bir hayır ve nimetle dokundurursa, işte o her şeye Hakkıyla kadirdir. O kullarının üstünde eşsiz kahar, galebe ve tasarruf sahibidir. O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahit olmak bakımından hangi şey daha büyük? De ki, benimle sizin aranızda hak peygamber olduğuma Allah hakkıyla şahittir. Şu Kur'an bana, sizi de, sizden sonra erişenleri de, inzar etmek. Gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek ilahtır. Ve sizin eş tutmakta olduğunuz nesnelerle muhakkak ki benim bir ilişim yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu, o hak peygamberi, öz oğullarını nasıl tanıyorlarsa öyle tanırlar. Nefislerini, kusurana uğratanlar yok mu? İşte onlardır ki peygambere inanmazlar. Allah'a karşı bir yalan uydurandan yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha de kimdir? Şu muhakkak ki. O zalimler muratlarına ermeyecektir. Hele onları hep birden toplayacağımız ve bundan sonra Allah'a eş tutanlara nerede tapındığınız ve boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğimiz gün, bu sualden sonra güya kurtulabilmeleri için onların başvuracakları fitne Rabbimiz olan sen Allah'a and ederiz ki biz eş tutanlardan değildik demelerinden başka bir şey olmadı, olmayacaktır. Bak, vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. Düzmekte oldukları şeyler o yapma ilahlarda nasıl kendilerinden ayrılıp kayboldu. İçlerinden sana kulak verip de Okuduğun Kur'an'ı dinleyenler vardır. Halbuki biz onu iyice anlayabilmelerine mani olmak için yüreklerinin üstüne perdeler. Kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar istedikleri her mucizeyi görseler yine ona inanmazlar. Hatta o küfredenler sana geldikleri zaman seninle çekişmeye kalkışarak bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem insanları bundan peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar. Hem kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar bilmeyerek kendilerinden başkasını helake sürüklemiş olmuyorlar. Onlar ateşin karşısında durdurulup da ah bize ne olurdu dünyaya bir geri döndürürseydik. Rabbimizin ayetlerini yalan saymasaydık, iman edenlerden olsaydık dedikleri zaman onları bir görsen. Hayır. Öteden beri gizliye geldikleri şeyler açıkça karşılarına dikilip çıktığımdan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile yine vazgeçirilmek istendikleri şeylere döneceklerdir. Çünkü onlar Şüphesiz yalancıdırlar. Dediler ki, ''Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz bir daha diriltilecekler değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman, sen onları bir görsen, o vakit Allah... Şu alem hak değil miymiş?'' demiş. Onlar da Rabbimize and olsun, ''Evet'' demişlerdir, diyeceklerdir. ise dedi, Diyecek küfür ve inkar ede geldiğiniz şeyler yüzünden kadın azabı Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçek en büyük ziyanı uğramıştır. Nihayet kendilerine ansızın kıyamet günü çattığı zaman onlar günah yüklerini sırtlarının üstüne yükleyerek demişler ve diyecekler ki orada hayatta yaptığımız taksirlerden dolayı eyvah bize. Dikkat edin, ne kötüdür o yüklenip taşıyacakları şeyler. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar, takvaya erecekler için elbet daha hayrıdır. Hala aklınız başınıza gelmeyecek mi? Habibim, şu hakikati çok iyi biliyoruz ki, onların söyleye geldikleri sözler, seni her herhalde tasaya düşürüyor. Onlar hakikatte seni yalandamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. And olsun. Senden evvelki peygamberlerin kendileri yalanlanmadı da tekzip edildikleri ve ezaa uğratıldıkları şeylere karşı sabretmişlerdi. Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Allah'ın kelimelerini, katlananlar hakkındaki nusret vaadini değiştirebilecek hiçbir fert ve kuvvet yoktur. Amd olsun. Tarafımdan gönderilen o peygamberlerin haberinden bir kısmı sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır gelmiş olup da kendilerine bir ayet, bir mucize getirmen için, Yerde bir baca veya gökte bir merdiven araman gibi ham ve icapsız tekliflere uymak istersen şunu bil ki, eğer Allah dileseydi, onların hepsini muhakkak hidayet üzerinde toplardı o halde. Sakın bilmeyenlerden olma. Ancak seni can kulağıyla dinleyenlerdir ki davetine icabet eder. Ölülere gelince onları da Allah diriltir. Sonra yine ancak O'na döndürülürler. Şöyle dediler. Ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz Allah, ayet mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yerde yürüyen hiçbir hayvan, ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş hariç olmamak üzere. Hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi de ancak Rablerine toplanıp getirilirler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış sağırlar dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu doğru yol üstünde tutar. De ki, bana haber verir misin? Eğer size Allah'ın azabı gelir, yahut size kıyamet gelip çatarsa, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer putlarınızın şefaatçi olduğunu söylemekte sadık adamlar iseniz, çağırın onları, bakayım. Hayır, putlarınızı deyin. Ancak onu Allah'a çağırır. Ona dua ve iltica edersiniz. O da kendisine çağırdığınız herhangi bir şeyi, belayı dilerse açar. Önler giderir. Ve o vakit siz Allah'a eş tutmakta olduğunuz şeyleri, putları hatırınıza bile getirmeyecek, unutursunuz. Ant olsun ki biz senden evvelki ümmetlere de Peygamberler gönderdik de küfr-i dolayı kendilerini çetin bir yoksullukla, çeşitli hastalıkla yakaladık. Olur ki yalvarırlar, tevbe ederler diye. İşte onlar kendilerine öyle bir azabımız gelip çattığı zaman olsun yalvarmalı değil miydiler? Fakat yürekleri katılaşmış, şeytan da yapmakta oldukları masiyetleri süsleyip püstemişti. Onun için. Bunlar kendilerine ne hatırlatıldı, öğüt verildiyse onları unutunca üzerlerine her şeyin, her zevkin, her nimetin kapılarını açtık. Nihayet. Kendilerine verilen o şeyler, o genişlik ve o serbestlik yüzünden tam şımarıp ferahlandıkları vakitte onları ansızın tutup yakalayıverdik. Ve artık... O anda onlar bütün ümitlerinden mahrum kaldılar. İşte bu suretle zulüm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişti. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Habibim, Mekkelilere ki, bana haber verin. Eğer Allah kulağınızı, gözlerinizi alıp sizi sağır ve kör bırakırsa, Kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetlerimizi türlü türlü nasıl açıklıyoruz da onlar yine bu ayetlerimizden yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı ansızın habersizce yahut açıktan açığa gelip size çatarsa, Zalimler güruhundan başkası helake uğratılmış olur mu? Biz peygamberleri, rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmaktan başka hal ve sıfatlarla göndermeyiz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse onların üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince... Onlara da sapmış oldukları fısk yüzünden azap dokunacaktır. De ki, size benim yanımda Allah'ın hazineleri var demiyorum. Ben gaybı bilmem. Size hakikat ben bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyolunmakta olan Kur'an'dan başkasına uymam. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerine götürülüp toplanacaklarından korkanları sen onunla Kur'an ile inzar et ki onların ondan Rablerinden başka ne bir yari ne de bir şefaatçısı yoktur. Senin bu inzarın onların sakınmaları içindir. Sabah akşam Rablerine sırf onun cemalini dileyerek dua edenleri huzurundan kovma. Onların Kafirlerin hesabından hiçbir şey sana, senin hesabından hiçbir şey de onlara ait değildir. Onları, fakirleri koarsın ama zalimlerden olursun. Biz onlardan, insanlardan kimini kimi ile sırf Allah buldu buldu da aramızdan bunlara bunların üzerine mi lutfunu reva gördü desinler diye işte. Böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize imanda sebat edenler sana geldiği zaman de ki, selam sizlere. Rabbiniz kendi üzerine şu rahmeti yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şüphesiz ki o çok yarlı gayıcıdır çok esirgeyicidir. Günah işleyenlerin yolu seçilip sana belli olsun diye böylece ayetleri açıklıyoruz. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeylere tapmam bana yasak edildi. De ki, ben sizin heva ve heveslerinize asla uymam. Bu takdirde muhakkak sapmış ve ben doğru yola erenlerden olmamış bulunurum deki Şüphesiz ben Rabbimden apaçık bir hüccetin tam üstündeyim. Siz ise onu yalan saydınız. Sizin çarçabuk gelmesini istemekte olduğunuz asap benim yanımda değildir. Hükümde Allah'tan başkasının değildir ki doğruyu o haber verir ve o ayırt edenlerin en hayırlısıdır." deki eğer o acele isteye geldiğiniz şey benim yanımda, elimde olsaydı, iş benimle sizin aranızda elbette olup bitirilmiş olurdu. Bununla beraber Allah zalimleri çok iyi bilendir. Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Kendinden başkası bunları bilmez. Karada ve denizde varsa hepsini O bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru hiçbir şey müstesna olmamak üzere, hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, öldürür gibi uyutan, gündüzün ne elde ettiğinizi bilen, sonra sizi o zaman diriltircesine uyandıran odur. Ta ki böyle böyle muayyen olan bir ecelin, bir ömrün hükmü icra ve itmam edilmiş olsun. Yine dönüşünüz ancak O'nadır. Bundan sonra ise O, size dünyada ne yapardınız haber verecektir. O, kullarının üzerine yegane kahru galebe ve tasarruf sahibidir. Size bekçi melekler yolluyor. Nihayet herhangi birinize ölüm geldi mi o elçilerimiz, onlar artık ve eksik bir şey yapmaksızın onun ruhunu alırlar. Sonra görürsünüz ki bunlar bütün işlerine hak ve adl ile malik olan Allah'a, Allah'ın hükmüne ve cezasına döndürülüp götürülmüşlerdir. Gözünüzü açın ki bütün hüküm O'nundur. O hesap görücülerin en müstür atlisidir. De ki, karanın ve denizin karanlıkları içinden sizi kim kurtarıyor ki? Ona aşikar ve gizli yalvararak şöyle dua edersiniz. Eğer bizi bundan selamete erdirirsen, and olsun, şükredenlerden olacağız. De ki, sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır da, Sonra siz yine ona eş katarsınız. De ki, o size üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya sizi birbirinize katıp kiminizden kiminin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri onlar iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an hak iken, Kavmin onu yalan saydı. De ki, ben sizin üzerinize gönderilmiş bir vekil değilim. Her bir haberin kararlaşmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar Kur'an'dan başka bir sözle meşgul oluncaya kadar, Kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan seni unutturursa, o halde hatırladıktan sonra artık o zalimler yuruhu ile beraber oturma. Onların hesabından hiçbir şey takvada sebat edenlerin üstüne lazım değil. Fakat uhdelerine düşen bir nasihattır. Olur ki sakınırlar. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen, kendilerini dünya hayatı aldatmış bulunan kimseleri öylece haline bırak. Sen yalınız onunla Kur'an ile vaaz et ki hiçbir kimse kazandığı günah yüzünden helake sürüklenip atılmasın ona. Allah'tan ne bir yar ne de bir şefaatçi yoktur. O bütün varını fidye olarak verse yine ondan alınıp kabul olunmaz. Onlar, dünyada kazandıkları günahlar yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfrü inkar etmekte oldukları hakikatlardan dolayı kaynar su ve açıklı azab onlar içindir. De ki, Allah'a bırakıp da bize ne faide ne zarar yapamayacak olan şeylere putlara mı tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın bir halde çöle düşürmek istedikleri arkadaşlarının ise bize gel diye yola çağırdıkları kimse gibi ökçelerimizin üzerine gerisin geri mi şirke döndürelim? dedi. Allah'ın hidayet yolu şüphesiz ki doğru yolun ta kendisidir. Ve biz kendimizi kainatın Rabbine teslim etmemizle emrolunmuşuzdur. Bir de namaz kılın, ondan Allah'tan korkun diye emrolunmuşuzdur. Huzuruna varıp toplanacağınız zat kibriya O'dur. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Onun ol diyeceği gün her şey olu verir. Sözü haktır. Sur üfürüleceği günde mülk onun. Görünmeyeni de, görüneneni de bilendir. O yegane hikmet sahibi, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Bir zaman İbrahim atası Azere, "Sen putları ilah mı ediniyorsun?" Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e hakikatı nasıl öğrettiysek istidlalde bulunması ve kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstüne gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş. Bu mu benim Rabbim demiş. O sönüp gidince ise şöyle demişti. Ben böyle sönüp batanları ilah diye sevmem. Sonra ayı doğar halde görünce de bu mu benim Rabbim demiş. Fakat o da batıp gidince an dolsun demişti. Eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaymış muhakkak sapanlar güruhundan olacakmışım. Sonra... Güneşi doğar vaziyette görünce de ''Bu mu imiş benim Rabbim?'' ''Bu hepsinden de büyük.'' demiş. Batınca da şöyle söylemişti. ''Ey kavmim! Gördünüz ya, bunların hepsi fani ve mahluktur. Ben sizin Allah'a eş kata geldiğiniz nesnelerden katiyen uzağım. Şüphesiz ki ben bir muvahhid, Allah'a bir tanıyıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yöneltirim. Ben müşriklerden değilim. Kavmi ona düşmanca ve cahilce hüccet getirmeye kalkıştı. O dedi ki, Allah beni doğru yola iletmişken siz benimle onun hakkında hala çekişiyor musunuz? Ben O'na eş tanıdığınız şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmış ve taşkındır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem Allah'ın size haklarında hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri siz O'na Eş tanıdığınızdan korkmazken ben eş tuttuğunuz o nesnelerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin. İki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber, imanlarını haksızlıkla da bulaştırmayanlardır. İşte ancak onlardır ki korkudan emin olmak Hakkı kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verip öğrettiğimiz hüccetlerdi. Biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphe yok ki Rabbin tam hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini hidayete, nebuvvete erdirdik. Daha evvel de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete, nebuvvete kavuşturduk. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da böyle hidayet verdik. Onların hepsi salihlerden de İsmail'i, İlyas'ı, Yunus'u, Lut'u da hidayete ilettik. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, zürriyetlerinden, biraderlerinden kimini de yine üstün imtiyazlara mazhar ettik. Onları seçtik. Onları doğru bir yola götürdük. İşte o yol. Allah'ın hidayet yoludur ki O, bunu kullarından kime dilerse ona nasip eder. Eğer onlar da Allah'a eş koşsalardı, yapa geldikleri her şey kendi hesaplarına elbette boşa gitmişti. Onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizde şimdi bunlar Kureş kavmi, bunları bu delilleri tanımayıp da kafir olurlarsa zaten, biz ona bunu inkar etmeyen bir kavmi vekil ve memur kılmışızdır. Onlar o peygamberler, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir o halde. Sen de onların gittiği doğru yolu tutup ona uy, de ki ben buna karşı bu risalet vazifesini ifa etmeme mukabil, ''Sizden hiçbir ücret istemiyorum.'' O Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Yahudiler de Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler. Çünkü Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmedi dediler. Söyle onlara ki, Musa'nın insanlara bir nur... Ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterip açıkladığınız. Fakat çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin de, atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Habibim, sen Allah de geç. Ve sonra onları bırak ki daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bir kitap ki onu bir feyiz kaynağı ve elleri arasındaki Tevrat ve İncil'i tasdik edici ve doğrultucu olarak bir de şehirlerin anası bulunan Mekke ile bütün çevresindeki insanları azab ile korkutman için indirdik. Ahirete inanmakta olanlar onlar namazlarına devam ve ihtimam ederek ona Kur'an'a inanırlar. Allah'a karşı yalan düzüp atandan yahut kendisine hiçbir şey vahiy edilmemişken, bana da kitap vahiy olundu diyenden bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim diye söyleyenden daha zalim kimdir? Ölümün şiddetleri içinde. Meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerine haydi bakalım, canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı haksız olanı söyleye geldiğiniz. Allah'ın ayetlerinden kibirlenerek uzaklaşmış olduğunuz içindir ki bugün hakaret azabıyla cezalandırılacaksınız. Dedikleri zaman sen o zalimleri bir görmelisin. Amin olsun. Sizi ilk defa doğumunuzda yarattığımız gibi ahirette de yapayalnız, teker teker, çırılçıplak huzurumuza gelmişsinizdir, geleceksiniz. Size ihsan ettiğimiz şeyleri, malları da sırtlarınızın arkasına bırakmışsınızdır. İçinizde kendileri hakikaten Allah'ın ortakları olduğunu boş yere iddia ettiğiniz şafaatçilerinizi de Şimdi yanınızda görmüyoruz. An olsun. Aranızdaki bağ parça parça kopmuştur. Haklarında kuru zan besler olduğunuz şeyler, putlar sizden kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ki Allah, ot bitirmek için taneleri, ağaç çıkarmak için çekirdekleri yaratandı. Ölüden diri o çıkarı, Diriden ölüyü çıkaran da O'dur. İşte Allah o halde. Bunca bürhanlara rağmen nasıl olup da imandan çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp çıkarandır O. Geceyi halkın bir sükunu dinlenmesi, güneşi ve ayı vakitlerin bir hesabı olarak yaratandır O. İşte bütün bunlar mülkünde mutlak galip, her şeyi aklıyla bile bilen Allah'ın takdiridir O karanın ve denizin karanlıkları içinde kendileriyle yollarınızı doğrultmanız için sizin faidenize yıldızları yaratandır Biz ayetlerimizi bilir kimseler için hakikat açıkça bildirdik O sizi bir te ekranndan yaratandır Sonra sizin için bir karar yeri bir de emanet yeri vardır Biz iyi ve ince anlayacak zümrelere ayetlerimizi hakikaten açıkça bildirdik. O gökten bulutla su indirendir. Sonra biz onunla bir şeyin her nev'in nebatını bitirip çıkardık. İçlerinden de taze ve yeşil fidanlar meydana getirdik ki ondan da büyütüp birbirinin üstüne binmiş taneler, hurma tomurcuğundan el ile tutulabilecek derecede yakın salkımlar. Birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler yapıp tarıyoruz. Her birinin meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de kemale eriştiği vakit bakın, şüphesiz ki bütün bunlarda iman edecekler için birçok ibretler vardır cinleri ona, Allah'a ortak yaptılar. Halbuki bunları da o yaratmıştır. Bundan başka ne dediklerini bilmeden onun oğulları ve kızları olduğunu da uydurup söylediler. Onun zatı ise vasfede geldiklerinden çok uzaktır, çok yücedir. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir? Bu nasıl düşünülebilir? O'nun bir eşi de yoktur. Her şeyi O yaratmış. Ve O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. O halde O'na kulluk edin. O her şeyin üstünde güvenilip, Dayanılacak mutlak bir vekildir. Ona gözler erkemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. O kulları hakkında gerçek rıfku lütuf sahibidir. Her şeyden de haberdardır. Size Rabbinizden muhakkak basiretler gelmiştir. Artık. Kim onlarla hakkı görür ve iman ederse kendi lehine kim ondan kör kalırsa o da kendi aleyhine denir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. İşte biz ayetleri böylece türlü türlü beyan ederiz. Ta ki onlar sen okumuşsun desinler. Ve biz onu Kur'an'ı bilecek zümrelere besbelli edelim. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Rabbinden sana olunana uy, Allah'a ortak tutanlardan yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, onlar böyle Allah'a ortak katmazlardı. Biz seni onların başına bir gözcü yapmadık. Sen onların üzerine bir vekilde değildin. Allah'tan başkasını ilah edinerek çağıranlara sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak, nadanlıkta Allah'a söverler. Biz her ümmetin yaptıklarını kendilerine öylece hoş gösterdik. Sonunda dönüşleri yalınız Rableri nedir? Artık O ne yapıyor idiyseler kendilerine haber verecektir. Allah'a yeminlerinin bütün hızıyla ant ettiler ki eğer... Kendilerine istedikleri gibi bir ayet, bir mucize gelirse herhalde ona inanacaklar. De ki, ayetler ancak Allah'ın neslindedir. O ayet geldiği zaman da onların yine iman etmeyeceklerinin siz farkında değil misiniz? Onlar evvelce indirilen ayetlere iman etmedikleri gibi, bundan sonra da iman etmeyeceklerdir. Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çevirmiş, kendilerini azgınlıkları, taşkınlıkları içinde, terseri ve şaşırmış oldukları halde terk etmiş bulunuyoruz eğer. Hakikaten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı, her şeyde onlara karşı senin söylediklerine kefiller ve şahitler olmak üzere bir araya getirip toplasaydı, onlar Allah dilemedikçe yine iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Biz sana yaptığımız gibi her peygambere de insan ve cin şeytanlarını böylece düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için yaldızlı bir takım sözler ve vesveseler telkin eder. Eğer Rabbin dileseydi, bunu bu telkini yapmazlardı, öyleyse onları düzmekte oldukları yalanlarıyla beraber baş başa bırak bir de. Bu telkini ahirete inanmazların gönülleri ona alsın, ondan hoşlansınlar. Kazanmakta oldukları günahı onlar ko kazananı dursunlar diye yapar Habibim. Ki, o size o kitabı kendinde hak ile batıl, tamamen açıklanmış, ayırt edilmiş bir halde indirmişken, benimle sizin aranızda tutup da Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler de bilirler ki, o Kur'an hiç şüphesiz Rabbinden hak olarak indirilmiştir. Öyleyse sakın şüpheye, düşenlerden olma. Rabbinin sözü doğruluğu ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun kelimelerini değiştirici hiçbir şey ve hiçbir kuvvet yoktur. O dedikoduları hakkıyla işiten küfür edenlerin içlerini kemaliyle bilendir. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar tereddütten gayrı bir şeye uymazlar. Onlar yalan söyler adamlardan başka da bir şey değildirler. Şüphe yok ki Rabbin yolundan sapanları en iyi bilenin ta kendisidir. Artık o sapanların sözlerine bakmayın da üzerine Allah'ın ismi anılan besmele çekilen hayvanlardan yeyin Eğer onun ayetlerine iman edenlerdenseniz. O size, kendisine kat'i surette mustar ve muhtaç bulunduklarınız müstesna olmak üzere, neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken, üzerlerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yememenizde ne oluyor ya? Muhakkak ki birçokları ilim ifade edebilecek deliller ile Hiçbir münasebeti olmayarak heva ve hevesleriyle halkı her halde saptıracaklardır. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları en çok bilenin ta kendisidir. Günahın açığa çıkanını da gizli kalanını da bırakın. Çünkü günahı irtikab edenler kazanmakta oldukları o günah yüzünden cezalandırılacaklardır üzerlerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin çünkü bu muhakkak gibi bir fısktır. Fil hakika şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına mutlaka telkinlerde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de Allah'a eş tanıyanlarsınızdır. Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz ona insanların arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse, içinden çıkamaz bir halde karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu hiç? Kafirlerin yapmakta oldukları şeyler kendilerine öyle süslü göründü. Mekke'de olduğu gibi her şehir ve kasabada da oraların günahkarlarını o yerlerde hilekarlık etsinler diye büyük tanınmış adamlardan yaptık. Halbuki onlar hilekarlığı başkasına değil, ancak kendilerine yaparlar da farkında olmazlar. Onlara bir ayet gelip tebliğ edildiği zaman derler ki, Allah'ın peygamberlerine verilenler gibi bize de verilinceye kadar asla iman etmeyeceğiz. Allah, elçiliğini nereye vereceğini çok iyi bilendir. Cürüm işleyen onları, yapa geldikleri hilekarlıklar sebebiyle Allah katından bir horluk ve çetin bir azap çarpacaktır. Allah kime doğru yolu gösterir, imana muvaffak ederse onun göğsünü İslam için açar, genişletir. Kimi de sapıklıkta bırakmak dilerse onun da kalbini son derece daraltır, sıkar. O. İslam'ı kabul hususunda, güya zorla göğe çıkacakmış gibi, kendinde bir imkansızlık ve zahmet görür. Allah, iman etmeyeceklerin üstüne işte böyle murdarlık çökertir. Bu İslam ve Kur'an, Rabbinin dost doğru yoludur. Biz ayetleri aklını başına alıp düşünecek bir cemiyet için apaçık gösterdik. Rableri katındaki selam yurdu onlarındır. Ve o yapmakta devam ettikleri hayırlı işlerden dolayı kendilerinin yarıdır. Hatırlayın o günü ki Allah onların hepsini huzurunda toplayacaktır. Ey cin, şeytanlar cemaati denilecek insanlardan birçoğunu baştan çıkarıp almak, kendinize mal etmek kaydına düştünüz ha, onların dostları olan insanlar da şöyle diyecek, Ey Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden fayda gördük. Bizim için takdir ettiğin vadeye erdik. Buyuracak ki, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere, içinde ebedi kalıcı olduğunuz ateş, karargahınızdır sizin. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte biz, zalimlerden kimini kimine irtikap etmekte oldukları günahlar yüzünden böylece musallat ederiz. Ey cin ve ins cemaati! İçinizden size ayetlerimi nakleder, bu gününüzün gelip çatacağını inzar ile haber verir peygamberler. Gelmedi mi size? Ey Rabbimiz! Diyecekler. Nefislerimize karşı kendi aleyhimizde şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı da gerçek kafir kimseler olduklarına kendileri de kendi aleyhilerinde şahit oldular. Bu vecih ile peygamberler gönderilmesi ve onların feci akıbetlerini vaktiyle haber vermeleri, memleketleri, halkı gafil bulunurlarken zulümleri yüzünden Rabbinin mahu helak edici olmadığındandır. Herkesin hayır ve şer yaptıkları şeylere göre dereceleri vardır. Onlar, kafirler ne yaparlarsa Rabbin onlardan Gafil değildir. Rabb'in her şeyden müstahinidir. Rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi ey müşrikler giderir, ortadan kaldırır. Arkanızdan da yerinize dileyeceğini getirir. Nitekim sizi de başka başka bir kavmin neslinden peyda etmiştir. Hakikat size başınıza geleceği vaat olunan şeyler elbette gelip çatacaktır. Siz önüne geçebilecekler değilsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni komayın yapın. Ben vazifemi hakkıyla yapanım. Artık dünya evinin sonu olan cennet kimin olacaktır? Bunu bileceksiniz. Şu muhakkaktır ki zalimler muratlarına ermeyecek. ''Onlar Allah için, onun yarattığı ekin ve meyvelerle, hayvanlardan bir hisse ayırdılar da, kendi boş zanlarınca şu Allah'ın dediler, şu da ortaklarımız olan putların, ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşmaz ama Allah'a ait olanlar, evet, onlar ortaklarına gider. Hüküm ede geldikleri bu şeyler ne kötüdür. Bunun gibi onların ortakları olan o putların hizmetçileri, müşriklerden bir çoğuna hem onları helake düşürmek, hem kendilerine karşı dinlerini karışık etmek için öz evlatlarını, kendi elleriyle öldürmesini hoş göstermiştir. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı, Artık sen onları düzmekte devam ettikleri o yalanlarla baş başa bırak. Onlar batıl zanlarıyla dediler ki bu davarlarla ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtlarına binmek haram edilmiştir. Bir takım davarlarda vardır ki üzerlerine Allah'ın ismini anmazlar. Onlar besmelesiz öldürüp veya ölü olarak yerler. Bütün bunları ona, Allah'a karşı böyle emrediyor diye iftira ederek uydurdular. O Allah bunları yapmakta oldukları iftiraları yüzünden cezalandıracaktır. Bir de şöyle dediler. Şu davarların karınlarında bulunan yavrular canlı doğarsa sade erkeklerimiz için helaldir. Kadınlarımıza haram kılınmıştır. Eğer o ölü doğarsa onlar bunda ortaktırlar. Allah onların bu helaldir, bu haramdır yolu vasıflarının cezasını verecektir. Şüphesiz ki o yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İlimsizlik yüzünden çocuklarını beyinsizce öldürenlerle Allah'ın kendilerine ihsan ettiği helal rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar muhakkak ki maddi ve manevi en büyük zarara uğramıştır. Onlar şüphesiz ki sapmışlardır ve ondan sonra doğru yolu da bulamamışlardır. O çardaklı ve çardaksız cennet gibi üzüm bağlarını, o meyveleri ve tatları çeşitli hurmaları, mezruatı, zeytinleri, narları birbirine hem benzer hem benzemez bir halde yaratıp yetiştiren odur Allah'tır. Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yiyin. Devşirildiği ve toplandığı günde hakkını, sadakasını verin. İsraf etmeyin. Çünkü o Allah. israf edenleri sevmez. Davarlardan yük taşıyacak, tüyünden döşek yapılan hayvanları yaratan da odur. Allah'ın size helal kılıp rızık yaptığı şeylerden yiyin. Şeytanın izleri ardınca gitmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Allah sekiz çift yarattı. Koyundan iki çift, keçiden de iki çift de ki Allah iki erkeği mi yahut iki dişi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıp bürünen erkek ve dişi yavruları mı? Hangisini haram etti? Davanızda doğrucular iseniz bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de iki Sığırdan da iki çift yarattı. De ki, Allah iki erkeği mi yahut iki dişi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıp bürünen erkek ve dişi yavruları mı? Hangisini haram etti? Yoksa Allah size bunu haram kılmayı tavsiye ettiği zaman siz hazır mıydınız? İnsanları ilme dayanmadan saptırmak için yalan düzüp de, Allah'ın üstüne atanlardan daha zalim kimdir? Şüphesiz ki Allah o zalimler güruhuna hidayet vermez. De ki, bana vahyolunanlar arasında yiyen bir kimsenin yiyeceği içinde sizin haram dediklerinizden böyle haram edilmiş bir şey bulmuyorum. Yalnız gerek ölüm, gerek dökülen kan, gerek domuz eti ki bu şüphesiz bir murdardır. Yahut Allah'tan başkasının adına boğazlanmış bir fısk olmak müstesnadır. Bunlar haramdır. Bununla beraber kim bunlardan bir şeyi yemeye mustar kalırsa kendisi gibi zaruret halindeki bir kimseye tecavüz etmemek ve zaruret miktarını aşmamak üzere yiyebilir. Çünkü bu Rabbim çok yarlı gayıcı, çok esirgeyicidir. Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da üzerlerine haram kıldık. Bunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan yahut kemiğe karışan yağlar bu hükümden müstesnadır. Bu tahrimi onlara zulümlerinden dolayı ceza olarak yaptık. Biz elbette doğrucularız. Eğer bunun üzerine seni tekzip ederlerse de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Onun satvetü kudreti ise günahkarlar güruhundan uzaklaştırılıp döndürülemez. Allah'a eş katanlar sana diyecekler ki eğer Allah dileseydi, ne biz, ne atalarımız Allah'a eş koşmazdık. Kendi kendimize hiçbir şeyi haramda kılmazdık. Onlardan evvelkiler de, peygamberlerini işte böyle tekzip ettiler de, nihayet bizim azabımızı tattılar. De ki, nezdinizde kitap ve hüccetten herhangi bir ilim varsa, hemen onu bize çıkarın. Siz kuru bir zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Ve siz yalan söyleyenlerden gayrı kimseler değilsiniz. Söyle onlara madem ki öyle bir ilminiz yoktur o halde tam ve kamil hüccet Allah'ın hüccetidir. İşte eğer o dileseydi topunuzu birden elbette hidayete kavuştururdu. Haydi de Muhakkak Allah bunu haram etti diye bildiğini söyleyecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse sen onlarla beraber olup da sözlerini tasdik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ahirete de inanmayanların heva ve hevesine uyma. Onlar putlarını... Rableriyle bir sayarlar. De ki, gelin üzerinize Rabbinizin neleri haram ettiğini ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anaya, babaya iyilik edin. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz vereceğiz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Kısas ve zina gibi şeylerden dolayı meşru bir hak olmadıkça Allah'ın haram ettiği cana kıymayın. İşte Allah size aklınızı başınıza alasınız diye bunları emretti. Yetimin malına, rüştüne erişinceye kadar o en güzel olanından başka bir suretle yaklaşmayın. Ölçüyü tartıyı tam ve doğru tartın. Biz bir kimseye gücünün yettiğinden başkasını teklif etmeyiz. Söz söylediğiniz vakit leh ve aleyhinde söyleyeceğiniz kimse kısım dahi olsa adaleti gözetin. Allah'ın ahdini verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka aykırı yollara tabi olmayın. Sonra sizi onun Allah'ın yolundan ayırır. İşte Allah size bunları emretti ki kötülükten sakınasınız. Yine biz Musa'ya hükümlerini iyi tatbik edenlere karşı nimetimizi tamamlamak, dinde ihtiyaç hasıl olan her şeyi içinde ayrı ayrı açıklamak ve bir hidayet, bir rahmet olmak üzere o kitabı Tevrat'ı verdik. Ta ki onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz feyiz kaynağı bir kitaptır. Artık buna tabi olun ve kötülükten kaçının. Ta ki esirgenmiş olasınız. O kitabı indirmemiz bizden evvel kitap yalınız iki taifeye Yahudi ve Nasrani'lere indirdi. Biz ise onların okuduklarından katiyen gafillerdik dememeniz için. Yahut bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan fazla hidayete ererdik dememeniz içindir. İşte Size Rabbinizden apaçık bir hüccet, bir hidayet, bir rahmet gelmiştir artık. Allah'ın ayetlerini yalan sayandan, onlardan yüz çevrenden daha zalim kimdir? Biz, ayetlerimizden yüz çevirenleri bu sebeple yaman bir azap ile cezalandıracağız. Onlar hala kendilerine ille azap yapacak meleklerin gelmesini yahut bizzat Rabbinin gelmesini veya Rabbinin ayet ve mucizelerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla faide vermez." de ki Bekleyin. Çünkü biz de şüphesiz bekleyicileriz. Dinlerini bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar etmek suretiyle parça parça edenler. Ayrı ayrı fırkalar olanlar yok mu? Sen hiçbir vecih ile onlardan değilsin. Onların işi cezası ancak Allah'a aittir. Sonra o ne yapıyorlardı? Kendilerine Haber verecektir. Kim Allah'a bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona bunun on katı. Kim de bir kötülükle gelirse bu, o miktardan başkasıyla cezalanmaz. Onlar. Yani iyilik edenler de, fenalık yapanlar da haksızlığa uğratılmazlar. Şöyle de, şüphesiz ben oyum ki, Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, İbrahim'in hakka yönelmiş tevhid dinini iletmiştir. O hiçbir zaman Allah'a eş koşanlardan değildi. De ki, şüphesiz benim namazım da, ibadetlerim de, dirimim de, ölümümde hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böylece emrolundum. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. deki. o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rabb mi arayacağım? Herkesin kazanacağı kendisinden başkasına ait değildir. Günahkar hiçbir nefis diğerinin günah yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz ancak Rabbini seder. Artık o size hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi ey peygamberin ümmeti yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihanı çekmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır. Şüphe yok ki Rabbin cezası pek çabuk olandır ve muhakkak ki o, Hakkıyla yarlıgayıcı Hakkıyla esirgeyicidir